Malakum ve ve Ses geliyor mu? Şu an Tamam Allah razı olsun. Ee, az önce bir kardeş e, odaya pastellemişti. Ee, İbn Mesud radıyallahu an’ten e, gelen rivayet. Sizden birinizin hayvanı ıssız bir yerde aniden boşanıp gittiği zaman Ey Allah'ın kulları tutunuz diye nida etsin. Çünkü yeryüzünde Allah'ın hazır kulları vardır. Onu sizin için tutarlar. Ee, bu hadisin isnadında e, ittifakla zayıf olduğu belirseyen yani bütün muhaddislerin zayıf olduğu üstünde görüş birliği ettikleri Maruf bin hasan es Semerkandi isimli bir ravi vardır. İbni Hacer'de e, bu hadisi değerlendirirken isnadında İbni Büreyd'e e, ile İbni Mesud arasında bir kopukluk olduğunu yani e, Ravi râvi İbni Büreyd'enin İbni Mesud radıyallahu anh'e yetişmediğini söyler. E, bunun dışında e, aynı manada Ebandin Salih'ten e, başka bir rivayet daha vardır. Sizden birinizin hayvanı ıssız bir arazide ürker de orada hiç kimseyi göremezse şöyle, şöyle desin. Ey Allah'ın kulları bana yardım edin. Zira o yardım olunacaktır. Şeklinde gelir. Bu da İbn Ebi Şeyben'in e, naklettiği bir rivayet. Bu rivayette modaldir. Yani e, isnadında pek çok ravi düşmüştür. E, ancak Şeyh Elbani, Allah rahmet eylesin, Eban bin Salih'in mücahid tarikiyle İbn Abbas radiyallahu mevkuf olarak bunu naklettiğini söyler. Yani İbn Abbas radiyallahu kendi sesi, kendi sözü olarak tamam inşallah konu bitince ben sadece bu mesele için aldım. Bugün Tacitdin Hoca konuşacak inşallah. O ona tekrar havale edeceğim mikrofonu ee, Utbe bin Gazvan radıyallahu anh dengine e, bu manada başka bir ve şu şekilde sizden biriniz ıssız bir arazide bir şeyi kaybettiğinde veya bir yardım istediğinde ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin zira Allah'ın bizim göremediğimiz kulları vardır ee, bunlar zayıf olarak gelen eee isnatları sabit olmamış rivayetlerdir. Ee, İbn Abbas radiyallahu anh e, mevkuf olarak yani onun kendi sözü olarak gelen bir rivayetten bahsetti demiştik e, Elbani den için. E, o rivayeti bile dikkate alsak bakın ne diyor. Allah'ın yeryüzünde hafaza melekleri dışında melekleri vardır. Onlar düşen ağaç yapraklarını bile yazarlar sizden biri ıssız bir yerde yolunu kaybederse ey Allah'ın kulları bana yardım edin diye nida etsin şeklinde gelir e, bu tür etler e, şu şekilde de anlaşılabilir mesela biz istigaseyi yani şirk olan e, istigaseyi tarif ederken deriz ki yalnızca Allah Azze ve Celle'den istenilebilecek bir yardımı e, herhangi bir mahluktan istemek şirktir ee, bu şekilde tarif edilir. Zaten Fatiha Suresi'nin 5. ayetine de e, Cin Suresi'nin 18. ayetine ve diğer e, Nemil Suresi'ndeki ayetlere ve bu konuda yasaklayan diğer bütün ayetlere e, göre Allah Azze ve Celle'den istenilebilecek, yalnız ondan istenilebilecek bir şeyin başka birinden istenmesi şirktir. Ama burada e, şöyle bir şey görürüz. Mesela sizden birinin hayvanı e, kaybolduğu zaman, kaçıp gittiği zaman ey Allah'ın kulları e, bana yardım edin desin. E, burada kastedilen Allahu allah cinler de olabilir. E, bu manada mesela e, Hacer validemizde e, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Hacer validemizde ıssı e, çölde kaybolduğu zaman Cibril Aleyhisselam'ın sesini duyuyor. Ey sesin sahibi eğer bana yardım edebilecek durumdaysan bana yardım et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bu kıssayı anlatırken e, bunun şirk olduğunu yasak olduğunu açıklamıyor. Yani böyle bir uyarda bulunmuyor. Bu da bunun meşru olduğunu. Yani e, yardım edebilecek durumda olan kimselerden yardım istemenin meşru ve caiz olduğunu e, gösterir. Yasak olan yardım talebi ise yalnız Allah'tan istenilebilecek şeyler. Mesela e, savuşçuların öyle istekleri vardır ki ve yine e, kendilerinden istekte bulundukları zatlara verdikleri öyle makamlar vardır ki e, Ankara'da tanıdığım bir nakşi şeyhi bile e, şu ifadeyi kullanmıştı. Bu şirk konularını kendisiyle konuştuğum zaman e, bizim dedi e, hatmelerde okuduğum bir silsile var dedi. Burada e, kainatın yegane mutasarrıfı işte Ziyahettin falanca hazretleri e, şeklinde bir ibare vardı ben bile bunu kabul etmedim çıkardım e, şeklinde bir itirafta bulunmuştu yani e, bu zatlara e, Allah'ın dostları denilerek öyle makamlar verilmiştir ki Allah adına tasarrufta bulunurlar yardım isteyenin yardımını iştirler yani Allah Azze ve Celle'nin işitme kaybı bilme sıfatlarında e, onları ortak koşarlar ondan sonra da bu yardım talebine icabet etme konusunda Allah Azze ve Celle'ye ortaklar kılarlar. Kainatta tasarruf olduklarını yine Allah'ın izniyle güya tasarruf sahibi olduklarını iddia ederler. Halbuki Sahih-i Müslim'de haç babında 1185 nolu rivayette Mekkeli müşriklerin Kabe'yi tavaf ederken e lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk şerikelek illa şerikelek kuhu ve mamelek dedikleri yani e, bu yüreğe Allahım buyur. Senin hiçbirin yoktur. Ancak bir ortağın vardır. Onun da bütün yetkileri sana aittir dediklerini ve peygamber aleyhissatü vesselam bu söz sebebiyle onların şirk koştuklarını açıkladığını görürüz. E, yine bir soru mu soracaksınız? Muskebeh kardeş. keyi nakletmeden El-iskar'ında sıkletmesinin sebebi nedir? Kendisinde tasavvufa görüşe sahip olması mıdır? Şimdi e, İmam Nevevi Allah rahmet eylesin. E, İmam Nevevi'nin e, tasavvufa meyli e, biliniyor zaten ilim ehli tarafından e, bilinen bir husus. İmam Nevevi de zaten özellikle Bostanul Arifîn kitabında eee tasavvufi e, unsurları kullanır. Fakat e, bir İmam Nebevi e, bu kullandığı unsurlarla e, sonraki dönemlerde tevhid ile tamamen ters yüz edilmiş e, tevhidden tamamen uzaklaşmış tasavvuf arasında çok fark vardır. Mesela e, bir İbrahim bin Ethem'i düşünün, Fuday bin İyaz'ı düşünün Dişir bin Haris'i düşünün. Bunların hepsi e, aynı anda muhaddis e, hadis alimi kimseler. Mesela Güneydi Bağdadi bile e, hocasından, Sırriyus Takati'den e, şöyle bir nasihat almıştır. Sırriyus Takati ona der ki, ey evladım önce hadisi öğren, ilmi öğren, ondan sonra zühte koyul. Yani e, zühte siz tasavvuf ismini verirseniz, meşru olan zühte tasavvuf ismini verirseniz e, bu ismin e, altına pek çok alimi de dahil edebilirsiniz. Fakat e, meselenin iç yüzü böyle değil. Eee Tasavvuf ismi zaten e, Hicri 3. asırdan sonra kullanılmaya başlanmış bir isimdir. Tasavvufçular bile kendi aralarında bu ismin nereden geldiği konusunda epey tartışmışlardır. E, tasavvufa nispet edilen pek çok zatın e, bugünkü anlayışlara muhalif pek çok sözleri vardır. Mesela e, Ebu Süleyman Eddarani'nin benim gönlüme bazen ilham türünden bazı vakatlar gelir. Ben bunları iki adil şahide arz ederim. O iki adil şahit kabul ederse kabul ederim. Kabul etmezse reddederim diyor. O iki adil şahit Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sünnetidir diyor. Şimdi bu sözü söyleyebilecek olan bir kimsenin Allah'ın kitabını ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilmesi lazım ki... E, karşılaştığı bu vakat dedikleri, gönüllerine düşen e, artık vesvese midir, imıdır, rahmani midir, şeytani midir? Bunları ayırt edebilmek için e, bu ilme sahip olmaları gerekir. Fakat sonraki dönemlerde ilmin tamamen perde olarak görüldüğünü e, buna şahit oluyoruz. İlme perde gözüyle bakıyorlar. Ve e, ilmin gerekleriyle e, amel edip insanlar buna çağıranları değişik isimlerle Kınıyorlar. Mesela e, bu musibete e, çel olmuşlardan birisi de İmam Süyüti'dir. İmam Süyüti e, şeyh olarak atandığı tekkede sufileri yani o tekkenin dervişlerini Allah'ın kitabına ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yönlendirmeye başlayınca dervişler e, sultana şikayet ediyorlar ve sultan tarafından bir adaya sürgün ediliyor İmam Süyüti'yi. Yani e, bu tasavvuf konusundaki taassup e, aynı mezhep konusundaki taassup gibi. Yani e, herhangi bir ilim ehline e, gösterilen taassup. Yani bir ilim ehli düşünün ki e, ilmiyle insanlara faydalı olmaya çalışıyor. İlmiyle amel ediyor. E, dolayısıyla insanların sevgisini kazanıyor. Fakat şeytan e, zaten her konuda e, İfrat ve tefrit olmak üzere iki yönde saptırmak ister insanları. Ya tamamen e, yüz çevirttirmek, geri bırakmak ya da aşırı gitmek. İlmi ehline Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere tavsiye ettiği şekilde e, muamele ederiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Büyüklerimize... E, saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen ve alimimizin hakkını vermeyen e, bizden değildir diyor. Alimimizin hakkını tanımayan bizden değildir buyuruyor. Alimimizin hakkını tanımak onları e, hatasız e, sorgulanamaz la yuhdi, la yusel, e, makamına çıkarmak değildir. Hatta peygamberleri bile e, bizim aşırı şekilde övmemiz yasaklanmıştır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eee bana yalnız Allah'ın kulu ve Rasulü değiniz. Ee, İsrail İsa'yı göklere uçurduğu gibi beni de göklere uçurmayınız e, buyurmuştur. Bu hadisin Eban bin Salih'in mudal şahidi, Utbe bin Gazva'nın Merfu şahidi, İbn Abbas'ın Merfu şahidi hakkında ne denebilir? Az önce ben onları e, söyledim. Yani Ebam bin Salih'ten gelen mudal rivayet, yani isnadında kopukluk bulunan, e, birden fazla ravinin düştüğü e, rivayet e, şahit olmaz. E, diğer taraf Utbedin Gazvan'ın rivayetinde de e, sahih bir isnatla gelmemiştir. E, mesela e, o haç hakkında Utbedin Gazvan'dan gelen rivayet hakkında mi şöyle der. E, ravilerinden birinde az bir zaaf olsa da tefsik edilmiştir. Yani yine de güvenilir sayılmıştır. Ancak Yezid bin Ali, Utbe bin Gazvan'a yetişmemiştirdir Yani bu isnatta da bir kopukluk var. Eğer şöyle bir rivayet olsaydı, yani sahabeyle sahabeden rivayette bulunan şahıslar arasındaki bu kopukluğu gideren bir rivayet gelseydi, o zaman şahit kabul edebilirdik. Ama bu rivayetler birbirini takviye edebilecek durumda değildir. Sahabeyle bağlantı tamamen kopuktur. Yani metnin mutabatından dolayı sanki bu rivayetler şahit oluyormuş gibi insana öyle bir intiba bırakır. Fakat mesele öyle değil. İbn Abbas rivayetinde söyledik. Mevkuftur o rivayet. Ve nasıl anlaşılması gerektiğini de söyledik. Yani orada İbn Abbas'ın rivayetinde kastedenin melekler olduğu tasrih de edilir zaten. Evet, Elbani mevkuf olarak Hasan diyor. Yani İbn Abbas'ın kendi sözü olarak Hasan diyor o rivayet hakkında. Ee, biz bu e, İbn Abbas radıyallahu anhümadan gelen rivayeti e, bu konuda gelen sahih rivayetlere muhalif olması sebebiyle zaten başlı başına kabul etmeyiz. Eğer böyle bir muhalefet olursa, e, kastedilenin melekleri olduğunu düşünürsek ve e, yardım edebilecekleri konuda yardım istemenin caiz olduğunu teslim edersek mesela e, bu konuda sahih bir rivayetten örnek verdim. E, Hazreti Hacer'in e, ıssız çölde dolanırken Cibril Aleyhisselam'ın sesini işitmesi ve ey sesin sahibi bana yardım edebilecek durumdaysan yardım et demesi. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kıssayı anlatırken e, herhangi bir açıklama yapmaması, bu konuda saklayıcı bir şey söylememesi. İmam Ahmet'in söz sözü derken hangisini kastediyorsunuz? Acaba yazdığınızda ben mi göremedim? bölü 111 hep zayıf eder öyle mi? yani sözün mahiyeti nedir bana şu an e, yardımcı olursanız çünkü zayıfaya bakmam o sözü bulmam epey zaman alır çok kez hac yapmış. Yani Adin Hanbel yolunu kaybetmiş. Yani bu konuda e, Nevevi de El Eskar'da rivayet ettikten sonra der ki İlimde büyük bazı hocalarımız bana bir hayvanın aniden elinden kaçıp gittiğini, bu hadisi okur okumaz Allah'ın onu yerinde durdurduğunu anlattı. Ben de bir gün bir cemaatle beraberdim derken cemaatten birinin hayvanı aniden kaçıp gitti. Onu yakalayamadılar. Ben de bu hadisi söylerse söylemez. Başka bir sebep ortada yokken hayvan hemen durerdi şeklinde. İmam Nevevi bir açıklama yapar. Ee, yine Utbe bin Gazvan'ın rivayetinden sonra Taberani yine İbni Hacer İzahül Menasik adlı kitabında gerçekten tecrübe edildi demişler bu hadis hakkında. Fakat din, itkat, itikadi meseleler tecrübelerden alınmaz. Kitap ve sünnettir. itikadi ameli, bütün meselelerde dayanağımız, delillerimiz kitap ve sünnettir. elbani sahih diyor olabilir. Yani biz de zaten e, bu söz yalandır demedik. inkar etmedik bu sözü. Şimdi bizlerin genel olarak söylediğimiz bir şey var. Bizler e, sahabelerin menhecine tabiyiz. Fehmine değil. Fehim çünkü her sahabiye göre, e, her alime göre e, değişiklik arz edebilir. Fakat menheç birdir. Yani bu menheç nedir? Allah ve Resulünden gelen katî naslar karşısında başka hiç kimsenin sözüne bakılmaz. Menheç bu. sabilerden öğrendiğimiz menheç de bu. Kayba seslenmenin mahiyeti var. Şimdi e, namazda da böyle bir seslenme var. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü diyorsun. Kayba seslenme e, mutlak olarak şirk diyemezsin. Allah Azze ve Celle'den başkasına e, yardım istemek. Bakın selam ama yine bir kayba sesleniş. Burada yardım da var. Yani yardım talebi de var. İşittiriyorsun. İşittiriyorsun. Şimdi Hacer Validemizin, Cibril Aleyhisselam'ın sadece ses ondan yardım istemesi de aynı manada. Kendisini görmüyor. İşte söylediğim rivayet. Bakın biz bunları tamamen şey hakkında söylüyoruz bak Sabit olmamış bir rivayet üzerinde söylüyoruz sırf i̇bn Abbas'ın sözünü açıklamak için. Yoksa asıl değildir bu. Es değildir. Yani sabit olmamış bir rivayete e, dayanarak hüküm bina edilmez. melekler konusunda e, bakın Buhari'nin rivayetinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kıssayı anlatırken Hacer son defa Merve tepesine çıktığında bir ses işitti ve bunun üzerine ey ses sahibi sesini duyurdun eğer sen yardım edecek güç bize yardım et deyince zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek göründü hadis böyle geliyor ve ifadeye dikkat edin, eğer sen yardım edecek güç değilsen bize yardım et diyor. Yani mutlak manadan yardım isteme de değil bu. Ama İbn-i Abbas diyallahu anh'ın sözü eee Mefkufla amel e, eğer kitap ve sünnetin e, sarih naslarına aykırıysa amel edilmez tabi. Mesela Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın e, ben müminlerin annesiyim her yerde namazı tam kılarım sözüyle e, amel edemeyiz. Veya e, Osman bin Affan radıyallahu anh'ın e, Mina'da namazı tam kılmış olması... E, sarih nasa e, muhaliftir. İşte biz e, bu konularda e, yoruma gitmememiz lazım. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. İmamlardan, alimlerden gelen e, ifadelerde eğer siz İmam Ahmet'in delilini biliyorsanız veyahut i̇bn İbnül Mübarek'in delilini biliyorsanız siz o delille amel edersiniz. İmam Ahmet amel etti diye amel etsiniz veya amel etmeyiz. Ama işte onlar büyük alimlerdir, mutlaka delilleri vardır diyerek kayba taş atarak amel etmeye kalkarsak işte taklit belası budur. Demek ki e, filere e, daha önce anlatılması gereken pek çok şey var. Yani e, naslara bakış açısı yamuk olur. Naslara bakış açısı yamuk olursa e, sofilerle de anlaşamayız, harcı ile de anlaşamayız, mürce ile de anlaşamayız, mutezliğe ile de anlaşamayız. E, temelde birleşmemiz lazım. Bu da kitap ve sünnetin e, naslarına sahabenin menhecine göre yaklaşmak. Elbette. Ebu Bera kardeşin yazdığı şeyi evet ifade ediyorum ben de. Ben e, mikrofonu çokça işgal ettim. Bırakıyorum inşallah. Yani bu konuda daha fazla benim söyleyecek bir şeyim yok. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah cümlemizden razı olsun. Bir de Musa abi hakkını helal et. Bir şey sormuştu. Ha, Hızır'dan e, din öğrenmek meselesi aklımda Şimdi Aleykümselam ve Rahmetullahi ve bereket. Şimdi Hızır Aleyhisselam'ın Hayatta Olsa Meselesi konusu İbni Hacer'in Türkçe'ye de Tercüme edilmiş e, Ümül Kura Yayınlarından çıkmış e, Kitabın tam ismini hatırlayamadım ama Hızır hakkında Orada Delilleri ele almış yani bunun Mümkün olmadığını şayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Zamanında hayatta olsaydı e, mutlaka gelip ona iman etmek, ona biat etmek e, mecburiyetinde e, ol, olacağı. E, yine halin bu konuda bir delil vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam e, huzurunda bulunan ashabına yüz e, sene sonra içinizde bulunanlardan hiç kimse yeryüzünde kalmayacaktır. E, burması. Hızır Aleyhisselam'ın hayatta olmadığını gösteriyor. Sufilerin ise e, veyahut da Şiaların da aynı türden iddiaları var. Onlar da imamları hakkında Hızır'la görüşüp bir takım kayıp bilgileri aldıklarını, iddia ettiklerini görüyoruz bazı kitaplarında. E, Hızır Aleyhisselam'ı gördükleri söylenemez. Çünkü söylediğiniz gibi e, bu konudaki kesin naslar, Onun haya olmadığını gösteriyor. E, fakat gördükleri e, cinlerden birisi olabilir. Şeytanlardan birisi olabilir. İnsanlar saptırmak üzere. E, bu öyle bir şeydir ki e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile namazdayken şeytan kendisini saptırmasına e, muhatap olmuş e, ve şöyle buyurmuştur. Eee Şayet Süleyman Aleyhisselam'ın duası olmasaydı, ben onu Medine'ye bağlardım. Medine'nin sokaklarında onu taşa tutarlardı. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı bile namazda rahatsız edecek e, tarzda şeytanın insanlara musallat olması vardır. E, i̇lham, e, uyanık iken daha önce ölmüş kimselerin ruhlarıyla görüşme gibi e, müşahade aleminin dışında gerçekleşen şeylerde. Şeytanın müdahalesi e, mutlaka bulunur. E, bundan kimse masum ol, korunmuş olduğunu, kendi ilhamının, kendi müşahadesinin e, korunmuş olduğunu iddia edersin. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile e, Allah tarafından tebliği, vahyi koruma altında olmasına rağmen namazda şeytan tarafından rahatsız edilmiştir. Ondan sonra hiç kimse işte ben e, bu sıkıntılardan beriyim iddiasında bulunamaz herhalde. Arkadaş derdini konuşmak istiyor, bekliyor. Herhalde sesli anlatacak Zafer abi. Ben mikrofonu bırakayım. İnşallah. Selamünaleyküm. Geliyor mu? ses var mı Hocam? Hocam selam Allah'ın selamı ve bereket üzerinizde olsun Hocam e, benim derdim şu konu ki benim ailem kendisi bir gece yatıyordu gece saat 3-4 sırası kalktı bu annesini rüyasında gördü ve o korkuyla uyandı annesi de kendisi rahmetli olmuştu bu annesi ölüyor, annesinin üstünde bunu görmüyorlar ve o korku yılanı yanında olmasından şurufi lan kayboldu ve tekrar Allah'a şükür şu yerine gelip gelip gidiyor ve aynı zamanlarda bunun başına üç tane cin dela olmuş, kendisi de yedi buçuk hamile yani ben yani Allah hazreti için size bir yardım bekliyorum yani yardım Allah verecek de size resmi olursunuz en azından inşallah tamam. Bu yani bildiğin gibi değil hocam şimdi bu yedi buçuk aylık çocuğu da ben aldıracağım deyip tutturdu Ben doğurmak istemiyorum diyor zaten bunu e, Hastalanığına çocuğu doğurtturmaya çıktılar bunlar biz e, Elimizde tuttuk yani çocuğu Doğumunu falan engelledik Ve şimdi bu kendi kendine yani cinlerle konuşuyor Ve bildiğin gibi değil bunalanma streste Nereden yani bunu bir Yardım edeceğiniz veya bir Önereceğiniz bir hocam Allah'ım ve Allah rızası için Yani ortada perperişan kaldık Kimseye ne yapsak ne etsek e, En azından doktora da gitmem diyor Ne yapmamız lazım Hocam bunu veya bir cinden anlayan bir hoca Ve aynı zamanda bir tane Müslüman cin varmış O yardım ediyormuş Yani bildiğin gibi değil Hocam bize bir Yani Allah rızası için hocam Bize bir yardımcı olursanız var ya Çok seviniriz ya şimdi biraz önce yine bayıldı. Üç gün önce. Ya bunu çağırıyorlar da ben ben gitmem diyor. Yani benim diyor çocuklarım var diyor. Yani üç tane üç tane Müslümanlar var, üç tane e, kafir cinler var, bir tane Müslüman cinler var. Onlar yardım ediyor yani bir tane Müslüman cin yardım ediyor buna. Hocam bildiğin gibi diyoruz, perperişan olduk ya çoluk çocuk. Yani bu hastalık gelir de enemin iki ay oldu bildiğin gibi değil hocam bize bir Allah rızası için yardımcı olursanız var ya çok sevinirim hocam ya Allah'ın rızası için ne yapıyorsanız kendiniz yapın tabi şifa veren Allah da sizin önerileceğiniz bir hoca veya bu işten anlayan bir alim insan bize önerirseniz çok sevinirim hocam bildiğin gibi değil Saadettin hocam ben senin ellerinden öperim saygılar sunarım Vaz, hocam. Ya bildiğin gibi değiliz hocam. Perperişan haldeyiz Sen ne yapıyorsan yap. Allah Allah rızası için. Ben bak orada bütün odada yani olan, yani beni duyan bütün alim insanlara ben yalvarıyorum yani ya. Ne yaparsanız, ne diyorsanız hocam. Bize ne yapmamızı öneriyorsunuz hocam yani? Bize bir yardımcı olun. Yine de size saygılar sunuyorum ben. Hocam eğer duyuyorsanız bize yardım edin. Ne yapıyorsanız yapın. Allah'ın selamı ve bereketi üzeriniz olsun. için. İyi akşamlar. Evet, bu Muaz bak arkadaşlarımız ne diyorlar? Bu bu pası da ben sana vereyim bunu sen değerlendir. Bir şey söyleyeceksen söyle. Değilse ben tarif edeceğim bir yer var. Sen bir şeyler söyle bakayım. Selamun Aleyküm. Aa, lütfen sen söyle. Beni böyle şeylere bulaştırma. Sen söyle. Hem de gecenin bu saatinde seni dinliyoruz. Muaz kardeş. Selam aleyküm. Evet, aleyküm. Şimdi bu konuda bu olada çok konular konuşuldu ya, bu konu konuşuldu çok konuşuldu, fakat benim garibime gider yani cin ismini söylemeyelim, bunu çok insanların duydum gerçek hayatta da üç harfli diyelim Peki Suriye'yi cinayen diyeceğiz veyahutta Nas Sûret Hukuk'un Burada 3 harfli mi diyeceğiz? Merak ettiğim bir şeylerden birisi bu. Suriye'yi 3 harfli mi diyeceğiz? Suriye'yi cinayen 3 harfli diyeceğiz? Yani bu konulardan korkmaya gerek yok. İyi saat... <gülüyor> ha, ne diyeceğiz şimdi ya? Yani? Onları bir yani tespit edelim. Yani burada... Ses bozuk mu? Ee... Ses ne... ne yapabiliriz? Sese... İyi mi şimdi? Ses ne şimdi? Diyor. Tamam. Şimdi benim... Bu konu aslında... Ee, Tahiti bozan... Korku şirki içine girer mi? Ben merak ettim. Yani bu kadar bu kadar korkmak bu kadar yani bu kadar korkmak neyin nesi oluyor yani? Yani bu kadar rükkayetleri varken korunma ayetleri varken sığınak olarak Allah'a sığınıp Allah dilemedikçe bir şeyin olmayacağına inanmak varken inanmak varken böyle oturduğu koltukta tir tir titremek, vay ensemde cin var arkamda dolaşıyor nefesini arkamda hissediyorum falan gibi düşüncelerle yaşamak acaba şirk değil mi? Yani Allah'tan başkasından bu kadar korkulur mu? Bu korku bu korku ee <gülüyor> yani bu korku neyin ne soruyor? Bu kadar korkmanın manası nedir? yani? Bu Allah'a tam inanmamanın veyahut da Allah'ın gücünü kuvvetini tam olarak ee, anlayamamanın neticesi olmuyor mu acaba? İnsan aklına bu sorular geliyor. Çünkü Allah Azze ve korkunmaya en layık olandır. Ee, onlardan değil benden korkun buyururken ismini dahi anmaktan biz korkuyorsak cin diyemiyorsak üç harfli diyelim diyorsak bunun altı, arka planda ne yatıyor acaba? Bu, bu konu etrafında aslında konuşması gerekir hocalarımızın. Yani cinlerden bu derece korkmak, oturduğu yerden bu saatte o saatte diye bir şey olabilir mi? Bu kadar korkmak tevhidi bozan e, korku cinsine girer mi Ebu Muaz hocam? Evet. Evet olabilir. Bugün sarı hastaların sebebi cinler diyeyim. Tamam işte onu biliyoruz da bunlardan korkarak nasıl korunacağız? Korkarak korunabilir miyiz yani? Bunlardan korktuğumuz zaman e, Sara gelmeyecek mi? veyahut da diğer hastalıklar olmayacak mı? Mesela biraz önce konuşan kardeşin e, hanımının belki gündeminde hiç bu konu belki de yoktu. Yani bu konular konuşulmadığı zaman, korkulduğu zaman, acaba isimleri söylenmediği zaman onlardan, onların şerlerinden emin mi olunuyor? Yani acaba şerlerinden emin mi olunuyor? ve da onların işine gelen bir şey mi oluyor bu? Onlardan bahsetmiyorum, korkuyoruz falan yani. O yüzden bu konunun güzel anlaşılması lazım. Yani güzel anlaşılması lazım. Korku, buradaki korku şirke girer mi? Korkmamak için kişi ne yapması lazım? Kalbini güçlendirerek bu korkuyu nasıl yenmesi lazım? Bu konu etrafında Ebu Muaz hocam e, bize bilgi verirseniz çok seviniriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Tacatür hocam sizde e, Zafer 06'nın şeyine özelden eğer yardım edeceğiniz bir birisi varsa o konuda varsa ona da onu bildirin. Bu konu etrafında konuşalım. Korkmaya gerek yok arkadaşlar. Korkunmaya layık Allah'tır. Allah dilemedikçe bize hiçbir kötülük isabet etmez. Esselamu Tekrar hayırlı akşamlar değerli arkadaşlarım. Şimdi öncelikle bahsedilen bu kardeşimizin evdeki İslami yaşantısı ne derecede bunu bunu aslında bilmek gerekir. Yani evde İslam ne derece yaşanıyor. Bu aslında çok önemli. Yani şey, cinlerin musallat olmalarına sebep olan acaba neler yaptılar? İslami bir yaşantıları var mı yok mu? böyle şeyler tarif edilmesi için aslında bunların da bilinmesi gerekir. Ne yazık ki en son dinden imandan uzak bir hayat sürerken işte şeytan musallat oluyor, cin musallat oluyor. Ondan sonra bunun hal çaresi için çırpınmaya çalışıyoruz. Halbuki İslam'ı düzgün yaşasak, Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği şekilde işte namazlarımızın akabinde bize söylenen dualar, zikirler, işte ayet-el kürsüydü felak ve nas sureleriydi işte banyoya girerken çıkarken tuvalete affedersiniz girerken çıkarken yani buradaki tarif edilen şeyler e, eğer yapılır ise ben e, iman ediyorum ki ben inanıyorum ki e, bunların kesinlikle e, herhangi bir zararları söz konusu olmayacaktır. Şimdi bu kardeşimizin yani evdeki bu manadaki yaşantısı nasıl? Bunun bilinmesi gerekir. E, konuşmalar esnasında Müslüman cinlerden falan bahsettim. Müslüman cinlerin e, böyle bir şey yapmaları mümkün değildir. Yani Müslüman tutup Müslümanlara zarar vermez. Yani Müslüman cinleri böyle bir şey yapacağı düşünülemez. Ama gerçekten bu manada muzdarip iseler, benim bu konuda söyleyeceğim bir şey kesinlikle işin ehline gidilmesini tavsiye ederim. Eğer işin ehline gidilmez ise burada burada inan daha büyük problemler söz konusu olabilir. Yani insanlar her ne kadar tevhid ehli kişiler kimseler de olmuş olsalar bu gibi şeylere kalkışırlar iseler yani okuyalım şudur budur diye buna kalkışır iseler kendi başları da belaya girebilir. Onun için bu işin ehline gidilmesi taraftarıyım. Benim şu an söyleyeceğim şeyim, Bursa İnegöl'de zannedersem şu an izinde ama tabi bu insandan da izin almak ondan sonra yani biz tarif ediyoruz ama referans olarak gösteriyorsa ama acaba kendisi kabul eder mi etmez mi bizim Mustafa dönmez hatta onun bu konuda bir bantı da vardır dinlemişizdir ara sıra da olsa bence bu işi bilen bir insana gidilmesi daha güzel olur ve benim bildiğim tanıdığımda böyle bir kişi var kimse var Bursa İnegöl'de şu an Belçika'dan izinde Belçika'daydı izine gelmiş ancak bunu söyleyebilirim bunun haricinde benim söyleyebileceğim ve yapabileceğim kesinlikle bir şey yoktur. Ya ben bu gibi şeylerle de zaten e, kesinlikle uzan, uzaktan yakından alakam yok. Pek ilgilenmem. Ebu Ammar'ın e, bir yazısı geçti orada. E, sen bu işten anlar mısın? Bir şeyler söylemi. Bu iş senin e, senin işin mi? Bir şeyler söyle Ebu Ammar bana mı söylemiştin? Benim, e, ben öyle şeylerle pek ilgilenmiyorum. Şu an İnegöl'de yani şu an İnegöl'de ama tabii Mustafa dönmez. Ha sana mı dedi? Ha ben dedim yoksa bana mı dedi? Ben pek şey yapmam. Şimdi İnegöl'de ama bunu arayıp yani bu kardeşimizi arayıp kendisinden bir randevu almanız yani böyle böyle bir problemimiz var. Ee, gel ki bundan önce bundan önce teşhis doğru mu? Yani bundan önce teşhis doğru mu? Yani siz e, gerçekten hanımınızdaki bu halin cinlerin vesile olduğu, dolayısıyla bundan kaynaklandığını gerçekten güzel tespit ettiniz Bu da çok önemlidir. Bu da çok önemlidir. Yani düşükmüşük yapmaya kalkmıştır, işi zorlaşmıştır, bağırmıştır, çağırmıştır, efendime söyleyeyim oraya buraya saldırmıştır. Yani bu illa ve illa da cin olmayabilir de teşhisi güzel koymanız gerekir. Ondan sonra böyle bir zahmete katlanın. Ondan sonra böyle bir zahmete katlanın. Neyse bunun yanı sıra işte Musa kardeşimizin de e, ifade ettiği gibi yani bu gibi meselelerde fazla korkuya da hiç gerek yoktur. Bizim kendisinden korkacağımız e, tek varlık Allahu Azze ve Celle'dir. Hatırlarsınız İbni Abbas'a nasihatinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, bil ki e, Allah sana senin için bir hayır murat ettiyse onun önüne kimse engel olamaz. Yani bütün ümmet bir araya da gelse. Senin için bir şer takdir etmiş ise, bunun önüne de kimse mani olamaz. Dolayısıyla her, her şey Allah'ın elindedir. Allah dilemişse mutlaka olacaktır. Dilememiş ise kesinlikle böyle bir şey mümkün değildir. Olmaz. Eğer Allah ve Resul'ün istediği şekilde bir hayat söz konusu olursa hiç korkmaya gerek yoktur. Onlar Allah'ın izniyle de musallat da olamazlar. Böyle bir inançla hareket edersek Allah'ın izniyle hiçbir zararları söz konusu olamaz. Hiçbir zararları söz konusu olamaz. Özellikle ayet Elkürsü, Ferak felak ve nas sureleri Allah dilemediği müddetçe kesinlikle bunların bir zararı olmayacağını ve özellikle bu manada zarar vermek isteyenlerin de kafir cinler olduğunu Allah onlara fırsat vermesin. Bu manada dualarımızı yaparsak kesinlikle bir şey olmaz. Korkmaya da denildiği gibi hiç gerek yoktur. Korkulacak olan Allah'tır. Ben mikrofonu bırakmadan önce biraz önce Ebu Muaz kardeşimizle yazışan arkadaşımızın işte bir takım deliller getirdi, götürdü derken konuyla ilgili ben sadece İslam'ın asıl olarak bizlere vaz ettiği, anlatmış olduğu iki tane ayeti celleyi zikretmek istiyorum. Ondan sonra mikrofonu bırakacağım zaten rahatsızım hatırlarsanız Nemil suresinde Allah Azze ve Celle ayet 62'de buyuruyor ki darda kalmış kişi dua ettiği zaman onun yardımına kim yetişiyor da onun sıkıntısını gideriyor ve sizi yeryüzünün hakimleri kim yapıyor Allah ile beraber başka bir ilah mı var ki siz ne kadar da az düşünüyorsunuz yani insan darda kaldığı zaman dua edeceği tek mercinin Allah olduğunu ve Allah'u Azze ve Celle'nin darda kalanın yardımına yetişeceğini ve onun sıkıntısını gidereceğini sadece ve sadece Allah olduğunu söylüyor. Ve ayeti Celle'nin son kısmında da Allah ile beraber başka bir ilah mı var? Benim burada anladığım kadarıyla eğer eğer bir insan Allah'tan başkasının, kendisinin yardımına koştuğuna inanıyorsa, Allah'tan başka ilah edilmiş olur ve Allah'a şirk koşmuş olur. Allah ile beraber başka bir ilah yoktur. Yani Allah ile beraber size yardım edecek başka bir şey yoktur. Bu İslam'ın bize vaz ettiği, bu husustaki inancımızın temelini oluşturan ayetlerden bir tanesidir. Dolayısıyla... Konuyla ilgili ben başka bir şey söylemiyorum. Sadece ve sadece Allah'tan yardım isterir. Ona yalvarılır. Ve o sadece yardım eder. Sıkıntıyı da sadece ve sadece o giderir. Çünkü ondan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. La ma'bud'a bi hakkin illallah. Evet. Hepinize selamın aleyküm diyorum. Allah'a emanet olun. Ben aslında bayağı sohbet ettim. Soru cevap derken Herhalde Ebu Muaz kardeşimizin bundan sonra bana yardım etmesini istirham ederek konuşmasını isterim. Ben şu an çıkmam gerekiyor. Hepinize hayırlı geceler. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Ha hocam, e, buyur. O demek ki konu etrafında inşallah bir devam edersiniz hocam. Yani gerçekten bu toplumun büyük bir yarayan kanası. Ya yani bunu e, Müslümanım diyen, tevhid edelim diyen insanlardan da duyu, duyuyorum ben. Ya bu kadar korku ne işe yarıyor ya? Bu korku insanı şirke kadar götürmüyor mu? Yani Allah korusun. Yani bir insan e, evet toplumun karayan, kanayan yarası yani bu. Çok önemli bir konu bu. Yani bu konunun geçiştirilmesi üzerine gazete kağıdı örtüp de üzerinden yürümeye benziyor. Veyahut da işte bir boşlukla makara iplikten köprü yapıp üzerinden geçip o kadar şey yani bence geçilmemesi gerekir. Çok korkuyor insanlar. Bu konu acaba çocuklukta bu hikayelerin çok anlatılması, bir ikincisi yaşanan vakalara şahit olunması, filmlerin izlenmesi bunların etkisi olabilir mi? Bir de e, Allah'a imanın yetersiz olmasından ya, veyahut da Allah'ın isim ve sıfatlarını tam olarak bilmemekten, tanımamaktan mı geçiyor? Neden bu mu acaba? Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve ee, Şimdi önce Musa abi senin sorduğun konuya kısaca değinip e, Zafer abiye yardımcı olmaya çalışalım. E, malum olduğu üzere insanın her fiili e, ya Allah'a kulluk ya da Allah'tan gayrına kulluk e, şeklinde tezahür eder. E, bu bahsedilen cinlerden veya Allah'ın gayrında olan herhangi bir şeyden korku da e, kişiyi eğer Allah Azze ve Celle'ye kulluktan geri bırakacak şekilde olursa bu kişiyi büyük şirke götürebilecek bir tehlikedir. Mesela namaz kılıyordu, cinlerin korkusu sebebiyle namazda bıraktı ifadesinde olduğu gibi. Şimdi bu sarı hastalığı, yani tıpta Sara dedikleri bir hastalık iki tür oluyor. Yani benim şahit olduğum iki türü de e, şahit oldum ben. İmam İbni Kay'ım bu nebevi kitabında da bunun iki tür olduğunu, birisinin tıbbi bir rahatsızlık olduğunu, diğerinin ise e, cinlerden kaynaklandığını söylüyor. Mesela e, benim şahit olduğum bu saranın, e, bu kasılıp bayılma şeklinde olanın dışında e, kişi e, ara nöbetler geçirerek ee, ne söylediğini bilmeden bir şeyler konuşuyor. Nörolojide de e, tam olarak tespit edilemiyor bu. Yani bu hastalığın sebebinin ne olduğu, yok panik atak değil. Ee, kişi bir an için şuurunu kaybediyor fakat e, şuurluymuş gibi bir şeyler söylüyor. Kendine geldiği zaman hatırlamıyor ne söylediğini. Ee, bu işte bu saranın ikinci türü. Bu tür vakalarda yani e, cin çarpması veya musallat olması diye tarif edilen konularda e, genel olarak tavsiye edilen şeyler beş vakit namazı kesinlikle terk etmemesi, müzik, şarkı, türkü, televizyon gibi e, unsurlardan uzak durması, yatmadan önce abdest alıp ayetel kürsüyü okuması, e, duvarlara insan, hayvan gibi canlı resimlerinin Asılı bulunmaması Her şeyde besmele çekilmesi Allah Azze ve Celle'nin isminin anılması Bolca kelime-i tevhid söylemek La ilahe illallah sözünü söylemek Sabahları Saffat, duhan ve cin surelerini okumak veya dinlemek Yine Yasin, Rahman ve Meariç surelerini okumak veya dinlemek Kişinin bir odada tek başına Evde tek başına kalmaması işte sabah akşam mesela okunması tavsiye edilen bazı dualar zikirler vardır. Örnek olarak en uzun bir kelime Allahittaa matimin sheri maal Bunu sabah akşam üç kere söylemek. Yine Bismillahi lillahi lillahi ydurume asmihi unvehu semiul Alim duasını Peygamber Aleyhissalatüsselam'dan sahih olarak gelen dualar bunlar. Üçer sefer sabah akşam okunması. Yani bunu bir e, sürekli alışkanlık haline getirmek eğer bayansa tesettürüne dikkat etmesi evden koku sürünüp çıkmaktan sakınması e, ve her gün e, mutlaka bir miktar Kur'an-ı Kerim okuması veya dinlemesi e, bu konuda genel tavsiyeler e, detaylarıyla ilgili e, mesela İmam Nebevi'nin el eskarında da e, nakledilen bir rivayet var uzunca e, Fatiha e, Fatiha'dan başlayıp e, Bakara'nın başından ortasından sonundan ondan sonra Taha suresinden e, Yunus suresinden Araf suresinden e, belli ayetlerin e, numaraları veriliyor. E, en sonunda İhlas Felak, Nas sureleri. E, bunları bu konuda tecrübeli olan insanların e, uygulaması e, tavsiye edilir. Fakat bir e, benim şahsen e, bu konuda bir tecrübem yok. O yüzden daha detaylı bir e, yardımın olamayacak bu konuda. Ama e, söylediğimiz şeylere dikkat edilirse, hem e, bu musibete düşer olan kardeşimiz, hem de e, bu tür konulara muhatap olan her birerimiz. Bunları yaparsak, Allah'ın izniyle bu e, bu beladan uzak kalırız. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi de gece yatarken e, Mavizat yani Ayet el -Kürsi, Felak ve Nas surelerini okuyup e, avuçlarına okuyup bütün vücudun mesederdi şeklinde sayih olarak gelmiştir rivayet e, ve ümmetine asabına da bunu tavsiye etmiştir. E, biz Allah Azze ve Celle'ye itaat noktasında, Onun emirlerini yerine getirme noktasında eksiklik gösterirsek bu tür belalara tabii ki muhatap oluruz. Yani müzik dinleme konusunda kulağımızı korumazsak Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki haklarını yerine getirmezsek onun emirlerini kulak ardı edersek yasaklarına aldırmazsak bunlar bu herkesin başına gelebilecek şeyleridir. Bir an evvel Allah Azze ve Celle'ye tövbe ile e, yönelip amellerimizi gözden geçirmemiz gerekir. Bildiğiniz bir hoca varsa Akşam namazından sonra çocuklar... Ha, bakın e, Ebu Bera kardeş iyi yaptı. O konuda da bir rivayet var. Akşam olunca çocuklarınızı dışarı salmayın şeklinde. Çünkü cinlerin e, serbestçe dolandığı vakitler şeklinde rivayet var. Ezanları duyduğu zaman önceden çıldırıyordu, çıkıyordu. Şimdi ezan okunduğunda rahatlıyormuş. Hayırlısı yani şimdi ee, sana şeytan her türlü tuzak kurmak ister. E, onun korkuttuğu, gözdağı vermeye çalıştığı şeylerden de etkilenmemek lazım aslında az önce Musa abinin dediği konuyla da alakalı yani e, cinlerin tasallutuna muhatap olup da e, onların verdiği ihvalarla e, Allah Azze ve Celle'ye kulluktan geri çekilmek Allah'ın emirlerini geri plana bırakmak işte asıl tehlikeli olan şirk burada gündeme gelir Allah Azze ve Celle Alem evet. suresinin 175. ayetinde 174. ayetinde eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız yalnız benden korkun. Şeytan ise kendi dostlarını korkutur, buyurur. Sokakta küçük abdest ederken çok dikkat etmek lazımmış. Her yerde, cami ya da var. ihtiyaten oraları tercih etmek lazım. Evet. İbn Teymi bu konuda bayağı malumat veriyor. Ya bu konuda mesela e, benim tavsiye edebileceğim e, bir kitap var, Polen yayınlarından çıkmıştı. E, cin çarpması, sihir, nazar ve cinler hakkında malumat içeren bir kitap. Hintli e, bir alimin hazırladığı, derlediği, tercüme edilmiş bir kitap. E, bu tür kitapları okumakta da fayda var tabi biz ancak burada yüzeysel konuların derinliğine girmeden e, giremeden e, tecrübemiz yok bu konularda ancak bura da var çok güzel diyor yani tabi piyasada bu tür kitaplar vardır mutlaka ee, o da Abdülkayyum Süheybani'nin yanlış hatırlamıyorsam e, ince bir kitap benim söylediğim kitabın mı ee, cin çarpması sihir nazar veya nazar sihir şeklinde e, sıralama farklı olabilir ee, diğeri de Süheybani'nin cinlerden korunma mıydı Ebu Bera kardeş o kitabın adı Vahid Abdüselam Bali'nin Uysal'dan çıkan e, bir kitabı vardı. Sonra başka birisinin kitabı daha eklendi ona. İki cilt yapıldı ve en son olarak kalın bir cilt halinde. iki cilt bir arada e, yayınlanmış. Bak daha altıya almıştık o kitaptan. E, piyasaya iki cilt bir arada sürdüler en son. Yani diğerinin ismini ben hatırlayamadım İbrahim Emin ve vahit bali diyor Rebamlar kardeş. Allah razı olsun. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve bereket. Hayatını kurtarabilir mi insanın bu cinler? O konuda bilgim yok mu? Evet. Ama araştırabiliriz inşallah. Bilir mi? Ha karartabilir mi? Ya ben kurtarımı şeklinde okumuşum onu. Hayatını karartabilir mi? insanın? Şimdi e, cinlerin musallat olduğu insanlarda genelde e, bir depresyon tablosu görülüyor yani. Yani buna hayatını karartmayarak değerlendirirseniz e, hayatını karartıyor denilebilir. Mesela e, bir tandık vardı. Bir e, çubuk inebilirsiniz. Oradan geçerken gece vakti bir sohbet çıkışında e, üzerinde bir ağırlık hissediyor. E, ve hemen aklına geliyor. Yani herhalde e, bu ağırlık cinlerden dolayı bir cin musallat oluyor diye hemen Ayet-el Kürsi okumaya başlıyor. Okudukça hafiflediğini hissediyor. Ondan sonra bir müddet bir çeşit manevi çökün içerisinde yaşadığını söylüyor. Daha sonra tabi bu medyumlar denilen cinciler, büyücülerden birisine gidiyor. Ve o büyücüye daha durumu anlatmadan karşıdaki sana şöyle şöyle falanca yerden falanca tarihte Geçerken cin musallat olmuş diyerek anlatıyor durumu bunun gibi e, vakalarda oluyor. Cinlerin bu konuda asıl maksadı e, işi gayri meşru yollarla yapan e, bir çeşit araflık veya kahinlik yapan insanlara yönlendirerek e, insanların tevhidini bozmaktır. E, özellikle zamanımızda. E, Allah'a itaat ederek değil de gayri meşru yollarla e, bu sorunlar aşılmaya çalışılıyor. Bu da bu meselenin ayrı bir vartası. Rokye'yi detaylı anlatır mısınız detaylı olarak? Yani rokye detaylı olarak anlatılacak. Sar olmuş, derisi yaşlanmış, 80 yaşındaki adam gibi ağzında diş yoktur. Şimdi tasavvufçuların bu konuda e, ilginç tezleri de vardır. Mesela tasavvufçular der ki e, mesela bu menzile vatandaş al sana 10.000 tane zikir. Yani günde 10.000 tane e, Allah Allah diyeceksin hu hu diyeceksin şeklinde zikirler veriliyor. E, başka bir e, tarikat mensubu şeyh de bu konuda şöyle bir izah yapıyordu. Bunlara bu zikirleri veriyorlar. Yine aynı şey e, Risale-i Nur okuyan insanların sık sık cevşen okuyup e, bu şekilde aklı dengesini bozması hakkında da yapılıyor. E, normalde Allah'ın zikrini okumaktan dolayı bir nur hasıl olur. Eğer bu e, kamil bir mürşid tarafından verilirse bu zikir e, onun nuru kalbe iner. Fakat e, kamil olmayan mürşid tarafından verilirse e, onun nuru beyne gider. O yüzden e, aklı dengesini yitirir şeklinde yorumlar yapılıyor. Fakat bu meselede esas olan Allah Resulü Aleyhisselam'dan Vesselam'dan gelen sahih dualarla e, Allah Azze ve Celle'ye yalvarılmadığından, o meşru bir şekilde e, zikir yapılmadığından insanlar bu tür tehlikelere maruz kalıyorlar. özelden bir yazı gelmiş enteresan kardeş herhalde e, mikrofon mu almak istiyorsunuz ya şimdi e, mesela bakın bu konuda e, Şemseddin Ahmet Buni adında bir şahıs yani bu Rukya'nın e, meşru olmayanlarından bahsedelim bugün Murat kardeş inşallah. E, Şemseddin el Buni, İspanya'da yani o dönemki Endülüs Emeviler. E, Zafer abi herhalde kime yazıyor? Endülüs Emevileri döneminde e, İspanyol Yahudileriyle tanışıyor ve onlardan bir takım tılsımlar öğreniyor. E, ve bu tılsımları Müslümanlar arasında yaygınlaştırmak için, ve buna meşru bir maske giydirmek için e, işte falanca şu tılsıma ki e, kastedilen tılsım aslında Talmudlardan e, alınmış birer tılsımdır, birer işarettir yani İbranice harflerden ibarettir. İşte bunun üzerine Ayet-el Kürsi'yi şu sayıda okursa der ve verdiği bu sayılarda hep hepçet hesabına dayanır. Şu sayıda okursa veya Allah Azze ve Celle'nin şu ismini şu sayıda sikrederek şu tılsımı ta işte şöyle şöyle olur diyerek meydana gelebilecek sihirleri meşru bir kalıpta sunmaya çalışır. Kitap ve sünnet ilminde eksik kalan bazı Müslümanlar da bunu sanki dinden olan bir şey zanneder. E, yaptığı şeyle hasıl olan e, olağanüstü etkinin olağan dışı etkinin e, ayet kürsinin tesiriyle veya Allah Azze ve Celle'nin esmasından birisinin tesiriyle olduğunu e, zannederek bunu meşru zanneder ve büyünün e, içine, içine girmiş olur. Yani bu tür kitaplar son zamanlarda Seyyid Süleyman Hüseyin'i adlı e, aslen Şii olan birisinin e, Kenzur Havas adlı kitabıyla daha sonra Mustafa İloğlu tarafından e, Gizli İlimler adına maalesef Müslümanlar arasında yaygınlaştırılmıştır. Hatta İmam Gazali Allah ona rahmet eylesin Fadaihul Batiniye isimli bir risale yazarak bu tür e, tılsımcılara tılsımcıları e, reddiyesini vermiş. Epce hesabıyla çıkarılan e, bu zikir defterlerinin aslının sihir olduğunu e, beyan etmiş ve batıniler tarafından yaygınlaştırılmak istendiğini e, söylemiş. Aleykümselam ve rahmet ve bereket Bunu söylemesine rağmen, bu şekilde reddiye yazmasına rağmen İmam Gazali'ye dahi e, havasül Kur'an adı altında bir büyük kitabı nispet edilmiştir. Ümmetin Yahudi diyerek imamlar hata etmişler. Ümmetin Yahudisi diyerek imamlar hata etmişler hocam. Kimin hakkında? Ebu Berak kardeş. Ali küm selamlar anlatıla. Ben e, kimi kastettiğinizi? Anlayamadım metin. Şia. Ha. Ha. Tamam. Rukya konusunda e, sahih olan Allah'ın Kitabındaki şifa ayetleri. Ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakli ve sabit olan e, dualar ve zikirler bunlarla rukiye yapılması yani rukiye derken hastaya okunması ee, bu meşrudur ama bunun dışında e, ne idüğü belirsiz ne olduğu bilinmeyen e, şeyler yazmak hatta meşru olsa dahi e, bir duayı yazıp kişinin üzerinde taşıması mesela e, cevşen gibi şeyleri taşıması meşru değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir şey takarsa, asarsa e, onun Allah ile ilişkisi kalmaz, taktığı şeye havale edilir. Başka bir rivayette de e, o kimse şirk koşmuştur şeklindedir. Bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a her halükarda e, söylediklerine teslim olmamız lazım. Her ne kadar geçmişte e, isimleri bizler için Muhterem olan zatlar e, bu konuda fetva vermiş olsa dahi Allah Resulü Aleyhisselam'ın e, sahih hadislerine muhalif olduğu için kesinlikle e, cevşen veya hut başka tür muskaların takılması, asılması, e, bir nazarlık asılması veyahutta da e, korusun maksadıyla nazar ayetinin yazılıp duvara veya arabalara asılması bunlar meşhur olan şeyler değil. Koruyan ancak Allah Azze ve Celle'dir. Biz e, bunları kalbimize asmamız lazım. Kalbimizi Allah'a bağlamamız lazım. Allah'tan gayrından e, bir zarar veya menfaat sevmememiz lazım. Tevhidimizi muhafaza edebilmek için. Ben e, mikrofonu bırakayım inşallah.